2014 numaralı konu, Ridde ehlinden birinin ashabın cesareti hakkındaki sözü. Evet, Hazreti Ebu Bekir halife olduğu ve Arapların bir kısmı dinden çıktığı zaman, Hazreti Ebu Bekir onlarla savaşmak üzere Medine'den çıktı. Fakat Baki mezarlığını biraz geçince Medine'nin korumasız kalacağından endişelenerek geri döndü. Savaşa giden birliğin başına Allah'ın kılıcı Halit bin Velid'i kumandan tayin etti. Askerlere de onun emrinde savaşmalarını emretti. Halit bin Velide de Mudar kabi. Kabilesinin Bedevilerinden başlayarak İslam'dan çıkan kabileleri sindirdikten sonra Yemame'ye gidip yalancı peygamber müseleme ile savaşmasını emretti, Halit bin Velid önce Beni Esed kabilesinden yalancı peygamber Tuleyha ile savaştı ve onu mağlup etti, Beni Fezar kabilesinden Uyeyne bin Hısne bin Huzeyfe de bu yalancı peygamber Tuleha'ya uymuştu. Tuleha adamlarının kaçtığını görünce Allah sizi kahretsin neden kaçıyorsunuz dedi kaçanlardan biri neden kaçtığımızı sana söyleyeyim biz arkadaşlarımızdan sonra ölmek istiyoruz oysa onların içinde arkadaşlarından önce ölmeyi istemeyen yoktur dedi Tuleha savaşta mahir cesur ve kahramandı o gün Ukkaşe bin Musin ile İbn Erkam'ı şehit etmişti Tuleha mağlup olduğunu anlayınca atından indi ve tekrar Müslüman olarak umre için ihrama girdi